Bismihi Sübhaneh. Ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu, ebeden daima. Çok aziz ve çok kıymetli, müşfik ve fedakâr, Üstad-ı Azam, Efendim Hazretleri. Hazineler dolusu mücevherattan daha fazla, hatta bu fani dünya hayatının zinetleriyle ölçülemeyecek derecede kıymettar mektubunuzu, mübarek Ramazan-ı Şerif'in 23. günü akşamı, iftardan 10 dakika evvel postadan aldım. Cenab-ı Hak kabul buyursun, iki iftarı bir yaptım. Elhamdülillah, hâdâ min fadl Rabbi. Evvelce yazdığım uzun satırların mâlâyânî ve boşluğundan, fazla meşgul ettiğimden ve gerek bizim ve gerekse mübarek Zekeriya kardeşimizin kıymetsiz, değersiz hediyelerini mezuniyetsiz kabul ederek takdim etmek cesaretinde bulunduğundan mütevellit, Aziz üstadımın ademi kabul ve hoşnutsuzluğuyla tekdiratına maruz kalacağımdan korkarak intizarda iken, müvezzi iki mektup verdi. İftar vakti olduğundan ayakta zarfı açtıktan sonra kıymet takdir edemeyeceğim çok şirin ve cazip olan hatt-ı fazlalanınız sanki korkma diye hitap ediyormuş gibi tebessüm ederek gözüme ilişince, sürurumdan okuyamadım. Hemen haneme koştum. İftar ile okumaya başladım. Sevgili ve müşfik üstadım Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin tefsiratı hatırıma geldi. Zat-ı fazilane lerindeki gördüğüm şefkati pederanenin o büyük zatın haber verdiği şefkati pederaneyi haiz bulunduğunuza iman ettim. Kadiri Mutlak Hazretleri siz üstadımızdan kat kat razı olsun ve bizleri de hizmetinizde ve hizmet-i Kur'an'da daim ve sabit eylesin ve üstadımızın kıymetli ve kutsî işaretlerine ve kıymetli dualarına mazhar eylesin. Amin bi hürmeti Seyyidül Mürselin. Şefkatli üstadım, Hizmeti Kur'an'da ve Risale-i Nur'un neşriyatındaki zerre-i vahide kabilinden olan mesainin nezd-i ali üstadanelerinde hüsnü kabule mazariyeti, zayıf ve aciz fakir hizmetkarınız ve iktidarsız İdrakı nakıs, ihatası dar, şuuru muhtel talebenizi ne derece sevinç ve sürurla kalbettiğini tarif edemem. Böyle manevi ve kutsî takdire mazhar buyurulan ve bizim gibi günahkarlara otuz senelik ihtiyakla on senelik münacat ve niyaz mukabilinde siz üstadımızı ihsan buyuran ve kullarının isyanlarına bakmayarak her istediklerini bilen, işiten ve baligan ma'bela veren ve bütün mükevvenatı yedi kudretinde tutan ve her şeye sahip ve malik ve hakim bulunan cenabı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretlerine ne suretle hamd ve şükür edeceğimi bilemiyorum. Kıymetli Üstadım! Siz tavassut buyurunuz, değersiz hizmetimizle pek az ve kısa olan şu dünya hayatı içinde, belki bir katre mesabesindeki hamd ve şükrümüzü, tekabbelallah sırrına mazhar buyursun inşallah. Mektubat Risalesinin ikinci mektubunu daima hatırlayarak, bu emirlerinize riayet etmeye çalıştığım halde, bir mucbir-i gaybî bendenizi tahrik ederek, yani hediyeyi mukabelesiz bütün ömründe kabul etmediğinize muhalif olarak, ikinci mektuba muhalefete sevk ediyor. Niyetim halis, sadakat ve merbutiyetim ciddi ve çok sağlam. Her türlü riyadan âri, ve hiçbir maddi menfaata matuf ve müstenit olmayan Allah rızası yolunda Kur'an namına ve Risale-i Nur'a hizmet gayesine matuf ve bilhassa bizim gibi aciz, asi ve günahkârların hidayet ve irşat ve isaline ve ehli dalaleti ve ehli bid'ayı tarike hakka davet ve hakayık-ı imaniyeye hadim bir kutsî zat bizlere ve memleketimize vediatullah olarak ihsan buyurulmuş Kıymetli misafirimiz nasıl ki biz günahkârların manevi yardımına koşuyor ve gece ve gündüz mağfireti ilahiyeye ve irşadımıza çalışıyorsa bizler de bu aziz misafirimizin maddi yardımına seve seve ve iştiyakla ve ancak Allah için koşmak ve çalışmak vazifesiyle mükellef bulunduğumuzu hissediyoruz. Hem bizlere Kur'an ve Hazreti Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam emrediyor. Te'âvenû Gurabaya muavenet. Aff dilerim kıymetli ve sevgili üstadım. Bilirim ki hediyeleri kabul etmiyorsun. Fakat zekat ve sadaka gibi muaveneti arkadaşlarımızın ısrarı üzerine yazmaya mecbur oldum. Hem de maddi ihtiyaçlarınıza ikametgah kirası, odun ve kömür gibi mübrem ihtiyaçlar için lazım olduğunu düşünmüştüm. Esasen kaide-i üstadhaneleri bozulmamak için Arkadaşlarıma daima tavsiye ve telkinatım hiçbir maddi menfaat düşünülmemesidir. Çünkü din dünyaya alet olamaz ve din vasıta-yı cer ve maddi menfaati kat'ien kabul edemez. Hatta Risale-i Nur'un neşriyatında kimsenin minnetini almamak için kıymetli üstadımı taklit ederim. Kıymetli ve müşfik üstadım, şu kadar var ki hizmetkarınız üstat namına değil Kıymetli ve garip bir misafirimiz namına rızaen lillah maddi yardım etmek istiyoruz. Hem manevi zarar görmemeniz için kuvvet ve kudret ve azamet sahibi Cenabı Allah'a niyaz ve tazarrru ederek dergah-ı ilahiyesinde hüsnü kabule mazhar eylemesini dua ediyoruz. Kıymetli üstadım, bayramda ziyaret ve arz-ı tazim makamına kaim olmak üzere Bütün arkadaşlarımızla beraber hem Ramazan-ı Şerifi hem Leyle-i Kadri hem mübarek İd-i Fıtrı Risaletin Nur'un umum talebe ve şakirtleri ve Kur'an'ın kıymetli hizmetçileri makamında ve hükmünde kıymetli üstadımızı tebrik eder Cenabı Hak'tan daha çok kardeş ve arkadaşlarımız ile birlikte ve siz üstadımız başımızda olarak Ramazan-ı Şerifin emsali kesiresiyle müşerref olmaklığımızı niyaz ve tazarru eyleriz ve mübarek iki ellerinizden öperek duayı hayriyenizi ve kutsî irşatlarınızı istirham eyleriz kıymetli üstadımız daimi kutsî dualarınıza muhtaç günahkar hizmetkar ve talebeniz Ahmet Nazif Risale-i Nur Şakiklerinden Hilmi ve Çaycıemin ve Tahsinin fıkrasıdır. 27. mektubun fıkraları içine girmeye münasip görüldü. Bugünlerde casuslar tarafından ziyade bir hassasiyetle risalelere bakıldığından, inayetin himayeti dahi bir nevi hassasiyet ile ikramını gösterdi. Gayet cüz'i bir numunesi şudur ki, Risale-i Nur şakirtlerine, maişe ciyetinde bir ikram-ı ilahi ve küçük fakat şayan hayret ve gayet latif bir tevafuk, bir vaka ve Risalet-i Nur hizmetinin şüphesiz bir kerametidir. Evet, Risale-i Nur'un bir silsile-i kerametinin bir menbaı olan tevafuk, bu vakıada o cinsten altı adet tevafukatın ittifakı ise, tesadüf ihtimalini köküyle keser diye hükmettik. Şöyle ki, birkaç günden beri üstadımızın ziyaretine gitmediğimizden, kardeşim Emin ile beraber üstadımızın ziyaretine gittik. İkindi vakti beraber namaz kıldıktan sonra, bize emretti ki, size yemek yedireceğim, burada tayininiz var. Mükerreren, yemezseniz bana dokuz zarar olur dedi. Çünkü yiyeceğinize karşı cenab Hak gönderecek. Yemek yemekten affımızı rica ettik ise de, emretti ki, rızkınızı yiyin, bana gelir. Emrini kırmamak için, lütuf buyurduğu tereyağı ve kabak tatlısını ekmekle yemeye başladık. Daha sofradayken, ümid edilmeyen bir vakitte, Bir tarzda ve aynı vakitte bir adam geldi. Elinde yediğimiz kadar taze ekmek, aynı yediğimiz miktar fındık kadar tereyağı ve diğer elinde bize verilenin tam misli kabak tatlısı olarak kapıyı açtı. Artık taaccüb edilerek, hiçbir cihette tesadüfe mahal kalmayarak, Risale-i Nur şakiplerinin rızkındaki bir bereket-i Rabbaniyi gözümüzle gördük. Üstadımız emretti. İhsan on misli olacak hâlbuki bu ikram tam tamına mislidir. Demek, tayin ciheti galebe etti. Tayin temini ise mizan ile olur. Sonra aynı akşamda, sadaka ciheti dahi hükmünü gösterdi. Biz gördük ki, ekmek 10 misli ve tereyağı tatlısı o da 10 misli ve kabak tatlısını çok sevmediği için kabak, patlıcan turşusu 10 misli, memulun hilafına Risale-i Nur'dan ikinci şu â'ın bir hafta mütâlâsına mukabil, Bir manevi ücret olarak geldi, gözümüzle gördük. Demek kabak tatlısının tatlılığı, tereyağı, un helvasına girdi. Kendisi turşuda kaldı. Risale-i Nur Şakirtlerinin, hüsn hizmetine acele bir mükafat gördükleri gibi, hizmette kusur edenler dahi, tokad yedikleri, Isparta'da olduğu gibi, burada dahi gözümüzle gördük. Pek çok vukuatından yalnız beş altısını beyan ediyoruz. Birincisi, Ben yani Tahsin, bir gün, yeni açtığımız bir dükkan meşgalesiyle bana emrolunan vazife-i Nuriye'yi tembellik edip yapamadım. Aynı vakitte şefkatli bir tokat yedim. Dükkanda otururken birisi bana geldi, emanet olarak 100 lira tebdil olmak için bana verdi. Bu paranın sahibine, Allah için bir hizmet yapmak üzere tebdil için maliye sandığına gittim. Bu paraları sayarken, aralarında bir kalp lira bulundu. Bu yüzden ifadeye ve sual ve cevaba ve muhasebeye maruz kaldığım gibi evimizi de tahliye etmek icap etti. Beni mahkemeye verdiler fakat bu terbiye ve şefkat tokadı olmak ciyetiyle yine Risale-i Nur kerametini gösterdi, zararsız kurtulduk. İkincisi, üstadımıza ve Risale-i Nur'a 4-5 sene bazen hizmet eden ve okutturan ve cidden taraftar bulunan bir zat birden bir gün elinde dine ait bir gazete ile geldi. Risale-i Nur'un mesleğine muhalif bir cereyanın sahiplerine taraftarane bir tavır gösterdiği zaman, üstadın canı çok sıkıldı. Bir iki gün sonra şiddetli, fakat şefkatli bir tokat yedi. Bir doktor ona dedi ki, eğer ameliyat yaptırmazsan, yüzde yüz ölüm var. O da bil mecburiye ameliyat yaptırdı, fakat şefkat ciheti imdada yetişti, çabuk kurtuldu. Üçüncüsü, bir memur, Risale-i Nur'u kemal ihtiyakla okurdu üstad ile görüşmeye ve tam ders almaya çok çalışıyordu. Birden, bir komiser tarafından ona evham verildi. O da görüşmeyi ve okumayı bırakıp, başka bir şehre giderken, birden sebepsiz bir tarzda bir ayağı kırıldı, bir ay çekti. Yine şefkat yar oldu ki, şimdi tekrar okumaya şevk ile başladı. Dördüncüsü, Ehemmiyetli bir zat Risale-i Nûr'u, kemal takdir ile hem okur, hem yazardı. Birden sebatsızlık gösterdi, şefkatsiz bir tokat yedi. Gayet meftun olduğu refikası vefat eyledi. İki oğlu da başka yere gitmesiyle acınacak bir hale girdi. Beşincisi, dört senedir, üstadın çarşı işinde hizmet eden bir zat, birden sadakati bırakıp mesleğini değiştirdi. Birden şefkatsiz bir tokat yedi, bir senedir daha çekiyor. 6.sı bir hocaya ait bir hadisedir. Belki helal etmez. Biz de onu görmüyoruz. Tokadı şimdi kaldı. Bu bu nevinden hem çok var hem Risale-i Nur'a karşı kusura binayen katiyen tokat olduğuna şüphemiz kalmadı. Tasdik eden Risale-i Nur şakirtleri Hilmi, Emin, Tahsin. Evet, ben de tasdik ederim. Sait. Hem Risale-i Nur'un suhûleti intişarının bir kerametini bu mektubu yazdığımız zamanda ve yemekteki keramet dakikasında gözümüzle gördük. Şöyle ki, ehemmiyetli 7-8 risale ve İşarat-ı Kur'aniye şua'ını mühim bir mektupla beraber bir torbada ehemmiyetli bir kardeşimize bir şehre göndermiştik. Şoför o paketi düşürmüştü. Böyle bir zamanda böyle eserleri münafıklar ve casuslar haber almadan emin bir el ile beş gün sonra elimize geçmesi, kati kanaatımız geldi ki, bir inayet bizi himaye ediyor. Hem Risale-i Nur hakkında inayet-i Rabbaniye'nin latif bir himayeti de şudur ki, karanlık bir vaziyette, korkutan bir zamanda, casusların ve taharrî memurlarının evhamları ve tecessüsleri, üstadımızın menzilini sarması dakikasında, bir fare, üstadımızın çorabını aldı, ne kadar aradık, hiçbir yerde bulamadık. O farenin yuvasını gördük, kabil değil ki o çorap girsin. İki gün sonra gördük ki, o hayvan o çorabı getirmiş öyle yere ki, saklanmış ve mühteviyatları unutulmuş olan mahrem mektuplar ve evrakların tam yanında bırakmış. Halbuki iki defa oraya bakmıştık, görememiştik. Hem o çorabı o yere getirmek, soba borusuna çıkıp yukarıdan olur. Gayet kurnaz ve zeki bir adam ancak o işi yapar. Hiçbir cihette tesadüf ihtimali kalmadığından, üstadımız dedi, bu mektupları oradan kaldıracağız. Biz onlara baktık, gerçi siyaset ve alakaları yoktur. Fakat ve ham casuslara, aleyhimizde habbe-i kubbe yapmaya ehemmiyetli bir vesile olurdu. Biz hem onları, hem daha bahaneye medar olabilen başka şeyleri kaldırdık. O heyecanımızdan casuslar haber alıp anladılar ki, hazırlandık. Daha hücum etmeden, yalnız ikinci gün, Emin elinde bir torba ile menzile girdi, tam arkasında karakol komiseri, gizli, hissettirmeden girdi. Emin'in elinde kitap yerinde yoğurt torbasını gördü, tavrını değiştirdi, her neyse. Elhasıl, Risale-i Nur'un intişarına karşı gelen bütün düşman ve casuslara mukabil, bir tek fare çıktı, planlarını zir-i zeber etti. Evet Hilmi, evet Tahsin, evet Emin, evet Tevfik, evet Said. Mehmet Feyzi o zaman askerdi, yoktu. Yoksa birinci imza onun hakkıydı. Ahmet Nazif'in mektubundan bir parçadır. Maddi ve manevi borcumuz olan hizmetleri ifadan kendimizi çekmek, hissizlik ve biganelik fıtratımızda ve yaratılışımızda yoktur ki kalalım. Madem Cenabı Halik Rahim bizleri insan yaratmıştır, insanlığın emrettiği vezaifin binde birini dahi ifa edemediğimiz halde Biz nasıl bir kalalım Bu hususta mazur görmenizle beraber azimkar ve cefakar ve fedakar ve hadsiz mütehammil garip ve kutsî ve aziz bir misafirimiz olan çok kıymetli üstadımızın biz asi ve günahkarların kalplerini nurlarla doldurduğu halde mukabil borcumuzu maneviyata uzanamadığımızdan ancak değersiz ve kıymetsiz olan maddiyatla ödeyebiliriz zannıyla teselli bulmaktayız af buyurunuz üstadım dellalı kuran'ın nidalarını işiten hangi müslüman vardır ki kulaklarını tıkasın haşa sünne haşa nurlarınızın şuağı gözlerimizi kamaştırıyor kalplerimizi bütün safiyetiyle allaha kur'an'a ve resul-ü mectevaya aleyhissalatu vesselam ve iki cihan serverinin aziz varislerine bağlıyor ve bağlamıştır. Bu bağ öyle bir bağ ki inayete hakla hiçbir maddiyunun ve hiçbir mülhit ve firakı dâllenin değil bütün dünya kâfirlerinin bütün kuvvetleri bir araya gelse bu kutsî rabuta-i kalbiye bağını koparamaz. Elhamdülillahi hâza min fadli Rabbi. Zât-ı fazîlanelerince lüzum görülüp icâbetmeden Hiçbir zaman mektup yazmak zahmetlerini ihtiyar etmenize razı olamam. Bu hususta gücenmek şöyle dursun, kıymetli üstadımın kutsî vazifelerinin ifasına mani teşkil eden işgali büyük hata ve hürmetsizlik sayarım. Ahmet Nazif Çelebi